ne bir edebiyatçının kaleminden şöyle güzel bir makale ile bunu tasvir edebilirsin ki yani burada böyle bir konuşma ortamında bu sözün kendisine söylendiği Saat bin Ebî Vakkâsı hakkıyla takdir edilmiş bir şekilde hakkı verilerek ha bu kadar olabilirdi denecek tarzda anlatılabilsin. Her halükarda bugün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 biz onu konuşsak ne olur, konuşmasak ne olur? İyi desek ne olur? iyi değildi desek ne olur? Bir şey değişmez. Cennet garantisiyle bu dünyadan gitmiş. Ve o garantiyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sağlığında hak ettiğini gösteren amellerle tescil ettirmiş. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 45 sene yaşamış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 Ayşe demiş. Çok da endişeliyim demiş. Şimdi çağıracak kimse diyor. Dostlardan biri gelse de beni beklese bu gece demiş. Yani böyle bir endişe var. O Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Buhari'de bu hadis yerif. Biz böyle konuşurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Uyuyamıyor endişeden. Yani her an ev saldırı olabilir. Bir de silah sesi duyduk diyor. Takurtukur bir kılıç sesi geliyor. Selamun aleyküm dedi biri. Efendimiz kimsin demiş. Kim o? Ben Sa'd ne bir Ebu Vakkas ya Arşolla, endişe ettim senden. Rahat uyuyamazsın diye geldim demiş. Bu sevgi öyle bir şey ki arkadaşlar. Samimiysen sevginde. Bir diploma için pazarlık etmeyecek bir Müslümansan sen. Peygamberin içinden bir duygu geçiyor. Allah onu senin kalbine iletiyor o anda. Peygamber yardıma muhtaş diyor.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 Razıyım bunlardan, istediğimi yaptılar dediği için e, biz onları seviyoruz. Şans diye bir şey yok ortada. E bu Bekir de o hakkı verdi, Ömer de o hakkı verdi, Saad bin Ebirvakas, radıyallahu anım cemiyan, o da bu hakkı verdi. Ödediler, bedel ödediler. Candan istendiği zaman can verdiler, mal gerektiği zaman mal verdiler. Her fedakarlığa razı oldular, ibadet yap Ya kardeşim, emin olun.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 önünün açılması için bu iki engelin savunması gerektiğini düşündü. Hazreti Ebbekir Efendimiz anh, göreve gelir gelmez ilk iş olarak irtidat hareketleriyle uğraştı. Halit ibn Velid'i bir saldı öyle. 14 ayda 14 bölgede savaş yaptı. Yarmuk'a e geçti. Yarmuk bugünkü Suriye'nin işte Golan Tepeleri civarındaki bölgenin adıdır. Oraya geçti. Orada Bizans'ın işini bitirdi. Bizans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 asabını en ileri gelenler kabul ediyor. Oturdular bu İran tehdidine karşı ne yapılacağını kararlaştırdılar. Asab-ı yani çok ürktüler denebilecek bir pozisyon çıktı. Yani şimdi biraz daha oturalım biz. Daha iç savaşlardan yeni kurtulduk. Sonra bakarız İran'ın hesabına filan dedi. Çünkü İran'la uğraşacak adam kıtlığı var. Yani herkesin cari değil. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu a'lâhu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 bir jurnal mektubu yazıyor birisi yolsuzluk yapıyor saatbine bir Vakkas diyor Hz. Ömer bizzat kendisi yolsuzluk denetlemesine gidiyor ne işin var senin bu ediyor? diyor ihbar ettiler seni diyor bir çok hızlı namaz kıldırıyormuşsun diyor 2 çok para kullanıyormuşsun sen diyor nereden para kullanıyorum ben diyor inceliyor Hz. Ömer iki üç gün tahkikatını yapıyor geri gidiyor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 samimi tutmayı, içini doldurmayı da hepimize kolay kalsın. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecmain velhamdülillahi <gülüyor> rabbil alemin.